İyi haftalar. Açık radyodayız. 95.0'da kamusla güreşiyoruz. E, nasılsın Dinemciğim? İyiyim Keremciğim. Herkese iyi haftalar dilerim tekrar. E, yeni yayın dönemindeyiz. Yeni yayın dönemimizde yeni kelimelerimiz var. Biliyorsunuz sevgili dinleyenler dönemsel olarak konuları genelde değiştiriyoruz. Bu yayın döneminde de eşya Eşyanın tabiatı, öyle, evet, öyle bir başlık atalım evet. dedik. Eşyanın tabiatı üst başlığıyla eşyalara bakacağız. Geçen hafta daha çok çağrışımlar üzerine konuştuk. Eşyanın bizim üzerimizde uyandırdığı çağrışımlara baktık. Bitmedi. Bitmedi, bitmez gerçi. Ama devam edeceğiz bundan üzerine konuşmaya. Devam etmeden önce istersen e, sosyal medya hesaplarını ben bir hatırlatayım. Hatırlatayım. Kamuslu Gires Gmail adresimiz var. E, Instagram adresimiz var. Twitter adresimiz var. Aynı zamanda podcast kanallarının tamamında, neredeyse demeyeyim tamamında, e, mevcutuz efendim. Oradan eski programlarımıza ulaşmak isteyenler ulaşabilir, dinleyebilir. Dinleyiniz, takip ediniz, seversiniz umarım diyerek <gülüyor> sevgililerine sözü vereyim. Ben bugünkü programımızın destekçisi geçen hafta da öyleydi. Murat Barış'a da teşekkür etmek istiyorum. Efendim, Kerem'in söylediği gibi bu yayın döneminde Eşyalardan bahsedeceğiz. Aslında ad vermeyle ilgili başlık devam ediyor diyebiliriz. Daha çok insana verilen adlardan bahsetmiştik. Artık eşyaya verilen adlara geçeceğiz. Geçen hafta boyunca eşya-insan ilişkisi üzerinde konuştuk. Bitmede Devam ediyoruz. Şimdi çok yakın hemen dün anneler günüydü. Hı hı. Eşyadan girersek konuya bu anneler günüyle ilgili hediye reklamlarına sinir oluyorum. Ben. Hı hı. Zaten bir şeylerin böyle günleştirilmesi de bazen çok satış üzerine olduğunda can sıkıcı yani olabiliyor. Yani. Evet yani gün verilmesi Problem değil bence aslında ee, ama yani bütünüyle satmak... Ya bunu gözümüze, gözümüze satmalı bir problem. Öyle mutlaka alınması gerekiyor. Evet. Hani hediyeler alınması gerekiyor. Ve hatta sırf... Pahalı ekran... hediyeler almak gerekiyor bazen değil mi? Hani pırlantalar falan, kanılar gününde... Ya evet, gerçekten bileyim. anneler gününde hani... Eşler Günü gibi bir gün olsa ve o gün hep polar dönüyor. Hadi orada bir anlaşılır markaları. bir şey anlaşılır derken tahsip ettiğim için söylemiyorum ama yani anneye pırlanta alan çocuk nasıl bir çocuktur yani? <gülüyor> Bilmiyorum. Ya her şey yalan dünya gibi bir şey yani. Aslında çocuk almıyor tabii ki. Anne terlik alır diyoruz ya. O yeterli olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya da e, küçük ev aletleri. O da çok sinir bozucu. Yani bu sürekli kadınsal e, kimlik e, evde. Biz iş yapsın şeklinde. Evet yani. Dayatmalardan bıktık artık. Küçük ev eşyası. bunu hep sürekli programlarımızda. Ara ara. ara, ara evet mi? yani küçük. Bir de pırlanta alan efendim niye küçük ev eşyası? Buzdolabı asıl. <gülüyor> Dermişim ben. Yani gerçekten sinir bozucu. Ya tüketim tabii bu sistemin hani önemli... Sadece ayaklarından bir tanesi, ee, hani her ee, yaratarak e, bu tüketim çılgınlığını Kırıklı devam etme şey. çabası içerisindeler. Doğru. 10 yıl öncesine varana bir tek hani anneler günü hatırlıyorduk. Bilmiyorum sen de katılır mısın da, i̇şte sonrasında peşin sıra işte sevgililer günde, hediye alma zorunluluğu, kadınlar gününde hediye almak zorunda babalar günü devreye babalar günü diye bir şey yoktu yok tabii ben de çocukluğumda hatırlamıyorum babalar günü. Hani ondan biraz daha eskidir belki ama belki bir yandan de. da şöyle bir şey oluyor. Yani bu işin içerisine e, teyzeleri, halaları, işte kayınvalideleri şimdi işte, Biz anne değil miyiz? Bana kızabilir bir takım <gülüyor> <gülüyor> e, kişiler ama e, yani bu içtenlikle geldiğimde tabii ki olabilir. Bazen de birisi annenizi kaybettiyseniz e, ya da annenizle ilişkileriniz iyi değilse size anneden çok annelik etmiş olabilir falan bunları kabul ediyorum ama bir görev haline alıyor. O Hı -hı. gün mutlaka kayınvalideme de bir şey almalıyım gitmeliyiz. Ya da alınmadığında tabii. o taraf da trip atıyor. tabii. tabii. E, yani bu e, satma kültürünün... E, sadece ticareti yapanlar tarafında kalmayıp insanlar tarafından benimsenmiş olması da bayağı körüklüyor. Sat sat dünyayı bitirdiler anamcığım. Sabahleyin gazetede okudum. Bu İran'da, Tahran'da gerçekten inanılmaz bir hava kirliliği yaşanıyor. Sadece satmakla birebir ilintili belki değil ama e, doğrudan hani ilintili olduk, olduğu noktalar da var. Mutlaka. yani ya, okuduğum noktada ya yani, Gözlerim böyle fal taşı gibi açıldı inanır mısın? Yani ya, her ay işte 3-4 gün okulları tatil etmek zorunda kalıyorlarmış. Altyazı Dünyanın en kirli 3. şehriymiş. Sürekli ilkokulları işte anaokulları tatil etmek zorunda kalıyorlar. Liselerde, ortaokullarda da işte e, çocukların çıkıp işte top oynamalarını vesaire bahçede Esa. oynamalarını yasaklıyorlarmış. Evet. Böyle böyle tükete tükete evet yani bu almak, da... satmak Demişken sen ben onu gene eşyaya doğru da bir çekeyim. Çek canım ben. Aslında alma satma fiilleri de bir hayli eşyayla alakalı. Bu taraf. Yani yani kayıp çalmak hırsızlık mal mülk Bu sözcükler de bayağı eşya ile ilgili hatta geçen hafta söylemiştim malcanın yongasıdır diye bir sözümüz vardır. Hı hı. Ee, onun bağlantısıyla yani malın, mülkün, eşyanın hayatımızdaki önemini, yanımızda bulunuşunu ya da bulunmayışını hayli mühimsiyoruz. Evet. Ee, Buradan biz belki teknolojiye de bakabiliriz aslında birebir olarak ilimseli Eşyanın zamanla bir gelişimi söz konusu. Tamam, bahsetmiştik. Bizim evet. kendi hikayemizde de e, baktığın zaman, mutlaka kendi tarihimizde de e, bu eşyanın gelişimini görüyoruz. Bahsetmiş miydik eşyayı? Bahsetmiştik şey olarak bahsetmiştik ama sen özellikle bu hani barok, gotik, e, Osmanlı tipi modalardan bahsetmiştin. Ama ben daha başka ben bir de, şeyden evet, bahsetmek istedim. Teknolojiyle birlikte hı hı. kendi tarihimize de bakarak hareket ettiğimizde eşyaların bir gelişimsel bir Süreci var işte 20 yıl önceki çamaşır makinelerinin haliyle hmm. şu anki akıllı işte elektrik işte düzenleyici çamaşır makinelerinin hali aynı değil. İşte Aslında elektrik var. süpürgelerine bak ee, ne bileyim işte onun türevleri çıktı bilmem robot süpürgelerinden tutta e, vesaire şu an çok da aklıma geldi. Doğru, Ama doğru. telefonlarının gelişimine baktığın zaman ilk böyle cep telefonlarının çıktığı zaman hatırlarsın ya böyle hakikaten çok Tersiz ağırdı. Çok ağırdı. Tabii. Ve sonraki sürece baktığın zaman şimdi akıllı telefonlara bakıyoruz. Ve e, televizyonların gelişimine baktığın zaman şimdi insanların evinde neredeyse hani sinemaya çok böyle modern televizyonlara baktığın zaman sinema sinema yakın e, sinema yapı, keyifli bir... sadece ekrandan değil böyle bir takım yan e, hoparlör aparatlarından tabii, da beslenen tabii. çok geniş bir şey hatta e, televizyon başka bir eşyayı da beraberinde getiriyor böyle bir televizyon ünitesi var şimdi moda olan e, aşağıda bir yerde evet. başka da bir işe yaramayan az Başka da pek bir şey koyamıyorsunuz. Yandan da bir şeyler sonra. oluyor canım. O yani, böyle televizyon yani, var yani çekmece evet. koyuyorsun vesaire. Evet ama işte televizyon için yapılmış gibi. Yani senin söylediğin aslında teknolojinin de eşyayı değiştirişi. E tabii. Bir de malzeme hikayesi var tabii. Tabii eşyayla malzeme ilişkisini de unutmadan e, da, unutmamamız gerekiyor. Çünkü eşyanın doğrudan hani, ne, neyden e, üretildiğine bakmak da gerekiyor. Çelik oluyor, ahşap oluyor, demir oluyor. İşte son dönemde artık hani böyle bu asli malzemeler deyim tırnak içerisinde daha böyle pahalılaştıkça hmm. işte mobil alıcılıkta ahşaptan öte suntaydı medefeydi bütün malzemeler kullanılmaya başardı. Bendik diyebilir miyim? Baya güzel de, de rahatlıkla de kullanıyoruz. Kullan at, çöpe at da dönüştü. Çünkü o eski bildiğimiz o Ee, değil mi? Kelly Felli mobilya evet, var ya masif, masif işte evet. ahşap grubuna baktığınız zaman onlar böyle yıllarca, yıllarca. Hatta artık at, atalım şunu da hani evet. <gülüyor> bir gözümüz önünden gitsin diyorduk ama şimdi atanlar mi? da şimdi saçlarını başlarını yolluyorlardı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani bu senin söylediğin teknolojik gelişimle birlikte yani. Burada beyaz eşya ya da diğer teknolojik eşyalardan bahsettiğimizde bir modernleşme, çok işlevlilik, daha kolay kullanım gibi artıların yanında e, bilmiyorum bu bütün dünyada böyle mi ama öyle olsa gerek satış, alış, tüketim kültüründen ötürü e, artık şey diyorlar zaten açıkça gelen servis yani 10 yıllık yapılıyor eşya. Hani biraz daha iyiyse beyaz eşyadan bahsediyorum 15 yıllık. Oysa hani çok daha eskiden beri kullandığımız buzdolabı belki A sınıfı değil yani işte K sınıfı hatta falan hmm. ama işte 30 yıl kullanılabilen buzdolapları vardı ya da çamaşır evet. makineleri biz bunları gördük. Evet o tüketim ilişkilerine bakmak gerekiyor gerçekten çünkü hani onun sonuçları ağırlaşmaya başladı gitti de ağırlaşmaya başlıyor. verdiğim İran örneği bunun üzerine de hani e, oldu aslında. Çünkü hani böyle tüketerek, sürekli tüketerek dünyamızı da tüketmeye başlıyoruz aslında bir yandan. Çünkü çok boyutlu bir yönü var. Arkasında endüstriyel mevzular var. İşte doğayı kirletmek var. Doğaya salınan gazlar var. Evet. Vesaire. Bir yandan işte bu malzeme ilişkisine baktığın zaman plastik de unutmamak gerekiyor. Plastik malzemesi diyeyim. Artık neredeyse hani tüm eşyalarda kullanılmaya başlandı. Hatta fark etmediğimiz bir biçimde aslında yani sen onu başka bir şey zannediyorsun. Maden ya da tahta gibi görünüyor ama belli evet, bir oranda evet. plastik içeriyor. Yani şu an etrafımıza baktığımız zaman herhalde bütün malzemelerin içeriğinde mutlaka bir plastik malzeme mutlaka var. Ama bu bir yandan da işte yine bahsettiğim bu tüketim çılgınlığıyla ilgili olarak plastik kullanımıyla ilgili insan sağlığına çok ciddi zararları da var. Kanda ölçmeye başladılar işte evet. mikroplastikleri evet. falan insanların hani vücuduna hani ziyaret olmaya başladı. O anlamda... Ve yok olma sorunu kesinlikle evet. çevre açısından. Yani e, ben biz gene gerçekten değişik bir nesiliz. Bizim seninle aramızda bir nesil var ama gene de aynı şeyleri yaşamışlığımız söz konusu... Şimdi genç dinleyicilerimiz varsa, yani eskiden plastik torba diye bir şey, hepsini cebimden çıkarım diyorsunuz. <gülüyor> genç dinleyiciler aklınız başınız alın. Ben de benim sevdiğim dinleyiciler biliyorum. Kerap söyledi ya şey plastik e, torba diye bir şey yoktu derken vardı ama şöyle bir şey yani bir dükkana gidip bir e, palto almışsan işte bir e, ayakkabı almışsan sana güzel e, bir plastik e, torba verirlerdi ama onun dışında herkesin filesi vardı işte kese geldiğine konurdu bir sürü Aa, şey ben pazara vallahi fileyle gidiyorum <gülüyor> hala işte o bir değişim oldu şimdi ama gene bazı kesimler için oldu ya şu aklıma şu mobil atıp geri merkezleri aklıma geldi geri atın merkezleri var ya onu anlatayım da karısı benim. Oğlumla her sabah dolaşıyoruz. Böyle bir mobil atık geri, geri at, alım merkezi diye bir şey var. Böyle bir ünite var bizim mahallede. Orada böyle bölüm bölüm işte atılacak malzemeleri isimlendirmişler. İşte yolda yeni fark ettiğim bir şey bu. İşte, i̇şte pil bir yerde, işte kağıt bir yerde, işte metal parçalar evet, bir yerde, evet. elektronik parçalar bir yerde vesaire. Son i̇şte zamanlarda böyle bir ayrımlama oldu zaten. Ayrımlama evet. var. İki hikaye var bunun üzerinden. Geçen hani Biraz yaklaşık oğlumu kucaklayıp işte içine baktık malzemeler birbirine girmişler. Hatta hani işte kendi atıyorum, içinde ayrım yok mu bölmeler kendi halinde? Içinde, yok işte ön görüntü öyle ama iç içteki görüntü tam tersi hepsi birbirine karışmış vaziyette. Ya. Bir de ben hani belediye aracının da alıp hani böyle tamamını birden aynı yere atmasını gördüm. Ben aslında bunun için aradım belediyeyi biliyor musun? Birkaç kere hem de. Çünkü bu atıkların nasıl değerlendirildiğiyle ilgili soru işaretleri, emin olamama ya da işte öbür atıklarla karıştığıyla ilgili şüpheler de var biliyorum. Kadıköy Belediyesi'ni aradım. Bayağı bir konuştum. Benimki ee, başka Üsküdar Belediyesi, ha, de? doğru. Çöpçü arkadaşlar hani böyle, burada hani böyle bu kadar vaktimizin olmadığını... Bu, bu ayrışmayı yapabilecek personelin istihdam edilmediğinden bahsedip alıp attılar. Yani ne yapıyorsunuz dedim hani bunların ayrışması gerekiyor gibilerinden bir kelam eyleyince işte yapacak bir şey yok çünkü bunları ayıştıracak vaktimiz yok. Biz bunları alıp alıp atıyoruz. Bunu da buradan en azından Üsküdar Belediyesi'ne duyurmuş olalım. Evet bir de e, şarkı arası verelim efendim. Şarkı arası verelim. Şarkı için e, çok sevgili Açık Radyo programcısı Nazlı Toprak'a teşekkür ve selam ediyorum buradan. Parçayı o buldu. Efendim biz genellikle Kerem ve parçanın adında seçtiğimiz sözcüğü yakalamaya ben. çalışıyoruz. Evet ilk defa olmuş olabilir. Aslında e, ikimiz arasında daha obsesif olan kişi benim değil mi Kerem? Bence benim Ama bu konuda Kerem çok obsesif. Bazen parçanın içeriği ya da niteliği o konuya çok ağırlıkla yer veriyor. Ya seçelim sen o parçayı. Sen bana parça obsesif mi diyorsun? Dedim. <gülüyor> <gülüyor> e böyle bir kültür. Dayılan... Kimsin sen? Tamam şarkıyı söylüyorsun. Keremci <gülüyor> dayılanma kültürü çok yaygınlaştı. Sen Doğana, evet, de evet. görmeyeyim. Doğana ee, çok parmak e... sallıyorlar. Çok ya. evet. evet. Efendim uzatmayalım. E, bu sefer e, parçanın içeriği çok eşyalara uygun. E, Julian Andrews'dan geliyor. My Favorite Things. Efendim açıkçası radyodayız. 95.0 kamusla güleşiyoruz. Kimseye parmak sallamadan güleşen program kamusla güleşiyoruz. Diyelim bilmiyorum. Bir bana sallar gibi oldum parçalarca ama. Sallar gibi oldun gibisi var orada. O önemli. Yani yap sallamadım. Yok sallayan da öyle. O gibinin üzerinden gidiyor ama biliyorsun. Ya ne olduğunu anlaşılıyor. Ne oldu anlaşılıyor. Merak etme. Evet. İnsanlar anlıyorlar. Evet. Evet. Efendim e, parçada Kerem'ciğim ilk programda şeyi konuşmuştuk. Belki tam da o konuşmanın üstünde daha çok uyarmış. Bizim favori eşyalarımız nelerdir hmm. falan diye konuşurken. Konuştuk evet. Evet evet. Kalemlerim var. Senin kalem kutundan bahsettik. Ben de hiç kalemsiz olamıyorum. Eskiden mutlaka çantamda bir kitap ve defter de oluyordu. Hatta şimdi de oluyor ama şimdi cep telefonu. Kitabın da defterin de kalemin de yerini tutar gibi olduğundan bilincel olarak cep telefonumu ve cüzdanımı yanıma aldım mı bu şekilde gidiyor bu çantanın. Sen içinde. de girdin uçakta. Ben de öyleyim canım şaka yapıyorum. Yani <gülüyor> efendim eşyaların e, atılmasından tutulmasından e, kullanılmasından e, bahsediyorduk en son e, şimdi e, aslında beni çok düşündüren bir şey var e, yani eşyanın insandan çok yaşaması <gülüyor> özellikle bir Kayıp yaşadığımızda e, beni özellikle düşündüren bir şey oluyor. Hı, tabii. E, bu eşyanın ömrü, yani kendi yakınlarımla ilgili kayıplar yaşadığımda özellikle yakın zamanlarda böyle bazen eşyaya sinirlendiğim oluyordu benim. İşte hmm. yani şu vazo duruyor falanca gitti hmm. gibi. E, Yani bir bu var, bir yandan da tabii ki kullanat kültürü var. Ee... Bir yandan da sadece o anlamı değil de hoş anılar da birikmiş oluyor yani. Yani insanın üzerinde yaratmış olduğu anılar da e, biriktiriyor eşyalar. Ona da bakmak lazım. Tabii ki hayat böyle bir şey. İnsanlar yavaş yavaş ömürlerinin sonlarına geliyor. E, ve sonrasında bıraktığı eşyalar bizim hayatımızda yani anılarla birlikte var olurlar. Bu anılar kimi zaman... Tabii ki neyi çağrıştırıyorsa ona göre bizim üzerimizde Olabilir, olumsuz, ya da olumsuz, olumsuz etkiler bırakıyor. Evet. Onda bak. Lazım. Bu eşyanın e, uyandırdığı duygular ya da hikayesi mevzusu benim aslında çok kafa yorduğum bir şey. Hatta bir dönem e, yani öğretmenliği bırakıp başka başka planlar yapmaya başladığımda e, bu konuda bir şeyler yazmayı düşünmüştüm. Birçok da küçük çalakalem bir şeylerim vardır ama sonra onları toparlama e, hali olmadı. Hani bu biraz Orhan Pamuk'un babamın doğulu hikayesindeki gibi hı hı. E, dış dünya beni aldı e, yazmaktan ama hala o bir plan olarak vardır. Çünkü evdeki birçok eşyanın e, bir hikayesi vardır. Çok rahat onlarla ilgili en aşağı bir sayfalık bir şey yazabilirim. Yani bazen alındığı zaman yer ve onun anısı, bazen eşyanın uyandırdığı etki ya da kimden geldiği ilgili şeyler bayağı bir hikaye barındırıyor. Ben böyle bazı evlerde yani hikayesi olmayan evler diyebileceğim bir duygu yandırıyor bende bazı evlerdeyim daha doğrusu. Doğru. Yani işte bulunulan sosyo kültürel ekonomik duruma göre bu Sadece bir Ikea evi de olabilir. Artık biliyoruz klasik Ikea eşyalarını. E, veya hatta işte her, herhangi bir marka telaffuz etmiş olmayayım. E, başka bir e, mobilya mağazasının ürünleri olabilir. Ya da bir kenarda bir plazma TV, işte öbür tarafta bir kanepe falan tamam. E, ya da neyse işte üstüne e, bir takım işlemeli örtüler örtülmüş e, masalar vesaire. Hı hı hı. Çeyiz olan takım tatlava ama... Ee, orada oturan kişinin karakterinde belli eden, yaşamışlığını, insanlarla ilişkilerini belli eden bir afiş, bir biblo, bir resim, bir çiçek, kendine özgü bir şey yok gibidir. Hı hı. Ee, ya eşya üzerinden bu beni genelde düşündürür. E, bir tür tercih gibi. ediyor. Dönemsel bir ruh da var tabii yani mimari açıdan bir bakış var değil mi? Biraz daha minimalist bir dünyaya doğru kayıyoruz gibi geliyor. Yani böyle ev içi, dekorasyon, iç tasarımlar, iç mimari anlamına baktığın zaman daha dekorasyonlar daha sade, daha böyle öne çıkmayan malzemeler. İşte eskiden ne bileyim var böyle kelli ferili böyle şeyler vardı ne bileyim işte bu bardak çanaklar da servilenirdi. Doğru böyle... ama tamam bu kastetmiyor? Anladım ben senin neyi kastettiğini ama kimileri de tercih etmiyor galiba bunu. Biraz böyle bakmak lazım. Sanki böyle hani... E... Kendini çok böyle afiş etmeme hali... Bazen güzel söylediğin günlerce aylarca konuştuğun bir araya geldiğin zaman... ...kendini de dışarıya vurmayan insanlar vardır ya... bütün ...bütünü tam anlayamazsın, o nasıl biri... Hı. ...öyle evler ve eşyalar da oluyor... Diye toparlayabilirim ben aslında ama evet. efendim e, bu eşyalardan bahsetmişken aslında ilk programda da biraz sözünü etmiştik. Yani e, az eşyacılık, çok eşyacılık e, konusuna Hı -hı. girmiştik. Aslında buradan şeye de gitmek mümkün yani eskiden e, nadire kabineleri denilen... E, Yani tam, ya. ya bu işte curiosity kabinet deniyor e, yanlış e, ifade etmiş olmayayım ama işte e, önce daha böyle belki aristokrat bir e, kesimin e, sürdürdüğü bir e, tavır e, diyelim kaşıklar olabilir mesela sadece gümüş kaşıkları e, ya da gümüş olmayan çeşitli malzemede kaşıkları bir araya ha. toplayan bir Kutu, Anladım. bir vitrin diyelim ki. Ama bu şey de olabiliyor, keşiflerle beraber belli bir yere gidiliyor. Diyelim ki Afrika'dan getirilmiş deniz kabuklarının bir arada toplandığı hmm. bir şey. İşte bir takım e, ayakkabıların, e, yani kullandığı ayakkabılar değil ama diyelim ki özel yerlerden gelmiş gibi çok çeşitli şeyler olabilir. Aslında bu koleksiyonculukla çok yan yana anılabilecek bir şey. Doğru. Yani müzeciliğin de e, başlangıcı ya da bir parçası olarak kabul ediliyor bu nadire kabinelerin. Aslında müzede eşyayla hayra bağlantılı evet. bir sözcük. Atlamış olmayalım onu. Ee, yani bu koleksiyonculuk ya da biriktirmek aslında artık istifçiliğe ya da eşyaya mahkum olmaya doğru ilerlediğinde e, olumsuz olarak görüyoruz. Tabii. E, ama, neyi biriktirdiğine de bağlı. Evet. Neyi biriktirdiğine, ne kadar, kaç tane biriktirdiğine. Koleksiyonerlik bazen... Büyük paralar da götürebiliyorsun artık. Şey, şey, bir boyutta var. Öyle. Çok doğru. <gülüyor> Müzayedeler var. O da çok eşya ile ilgili bir sözcük aslında. Müzayede şeyi de düşündürüyor bana. Yani... E İlla tabi müzayede de olan şeyin ölmüş ya da geçmiş yüzyıllarda yaşamış biri olması gerekmiyor. Hı hı. Bazen de e, bilerek e, bağışlamak veyahut da yoksullaşmak söz konusu da olabilir. Ama tabii. birinden birine geçişe eşyanın. Hı hı. Evet o, o da, da ilginç da, bir hikaye değil mi? Değil o da, mi? da çok güzel hikayeler vardır aslında. Evet yani e, ben de bazen eşyaya ruh yüklüyorum. E, animizm mi deniyordu yalnız söylemiş olmayayım. E, yani... Bazen sevdiğim bir eşyaya, eski bir oyuncağa illa oyuncak gibi böyle yüzü biçimli olan bir şey olması da gerekmiyor. Çok uzun zaman çekmecede kalmışsa ve bir şey için dışarı çıkarmışsam ay biraz da dışarıyı görsün gibi bir ruh hali oluyor bendin Kerem. Sende oluyor mu? Ben bir kaçırdım özür dilerim. Dedim ki. E, <gülüyor> e, böylece Kerem'i beni dinlemediğini anlaşalım. Yok ya bir an aldım özür dilerim. Eşyayı ruh... E, Yani verdiğin eşyada bir ruh olduğunu hissettiğin ya da ona benzer davrandığın oluyor mu bazen yani bu çok dibinde kalmış buranın çıkartayım bir hava görsün dışarıyı görsün ya da kendisiyle benzerlerle bir araya gelsin. ...gibi hallerim oluyor benim. Doğru. Olmuyor. Doktoru... <gülüyor> Kerem seni duyarsız beni duyarlı olarak mi? Bugün sen... <gülüyor> Bugün seni ben iyi görmüyorum ya. Şaka yapıyorum. Ya, ama de... gerçekten hani öyle bir bakış açım olmadı. Yani olmadı. Sen mı? biraz daha eşyacı birisi. Sen seviyorsun eşyalarını. Evet. Bağı da kuruyorsun. Kesinlikle kuruyorum ya. Hı -hı. Yani e, böyle hikayeleri olduğunu düşünüyorum... E, Aslında programın sonlarına doğru geldik. Hala çağrışımla ilgili konuşacağımız şeyler var. Sen arada de çeyiz dedin. Bitmedi. Aslında bir, bir aklıma geldi işte. Türk geleneklerinde evlenecek olan kadın evinin eşyalarının işte önceden hazırlanması gereği, geleneği vardır. Şu an pek devam etmese de. Ediyor evet, da canım. Neden yerler de vardır. var bana. E, onu da bir aradan çıkartayım diyormuşum. <gülüyor> onu da çünkü çeyiz geçince aklıma geldi. Evet. E, evet, evet. Aslında yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Evet. E... Gelecekteki haftaya birkaç konu başlığı daha kaldı ama artık e, eşyaları biz de istifleyip bir araya toplayarak çeşitli e, eşya başlıklarıyla artık e, teker teker bahsetmeye girişeceğiz. Bu haftalık bu kadar olsun. Hepinize sevgiler, iyi haftalar dileyelim. Güneşli pazartesiler bugün güzel. Güzel bir gün. Evet. Hoşça kalın. Ya açık sevgiler. radyo için biraz huzunlu bir haftaydı ama. O konulara girmedik. Buradan bir girmiş olalım. İyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın. Hoşça